Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdele lillahi ve nesta'inu ve nestağfiruh ve billahi min ve min Men fela ve fe men hadiye Ve eşhedü en vahduhu, ve eşhedü Muhammedan abduhu Emma abad, ve Emma ba'd fenni esteğlih hadisi ve hayral hadiyedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalale ve külle zalâletin finnâr Şimdiye kadar olan bölümlerde Allah Azze ve Celle imanla ilgili olarak Allah'ın isim ve sıfatlarında birlenmesi, uluhiyetinde birlenmesi, rububiyetinde birlenmesi ve bu tevhid konularıyla alakalı olarak da velâ ve berâ konularını işledik. Bugün meleklere iman konusuyla devam edeceğiz inşallah. İmanın ikinci temel esası meleklere imandır. Ee, Bakara 285 286. ayetlerinde Resul. e, evet, Amine Resulü diye bildiğimiz müminlerin e, sıfatlarından birisi olarak hem Resul hem müminler Allah'a, meleklerine, kitaplarına diye, Resullerine diye e, iman etmeleri zikrediliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da imanı Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayırla, şerriyle kadere inanmandır diye tarif ediyor. Yani burada bu sıralamada Allah'a imandan sonra meleklere iman geliyor. Meleklere iman onların varlığını tasdik etmeyi, onları sevmeyi ve onları dost edinmeyi kapsar. Melekler de Allah'ın sonradan yaratılmış kullarıdır. Hristiyanların ruhul kudüs hakkındaki inançlarının aksine ilah, müşrik Arapların inançlarının aksine Allah'ın kızları değildirler. Rabbimiz meleklere iman noktasında yaşanan sapmadan şöyle bahsediyor. Gerçek bu iken bazıları kalkıp Rahman evlat edindi iddiasında bulundular. O bundan münezzehtir. Bilakis onların evlat dedikleri melekler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 Enbiya Suresi 26-29. Ayetler. Burada gerçekleşmesi muhtemel bir şeyden bahsedilmiyor. Bilakis bir örnek veriliyor. Zira meleklerin Allah'a isyan etmesi mümkün değildir. Onlar sadece kendilerine verilen emri yerine getirirler. Yaratılış özellikleri hakkında da Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Melekler nurdan, cinler türlü türlü renklerden müteşekkil, alevli ateşten ve insanoğlu ise size anlatılan şeyden yaratılmıştır. Bu Müslim ve Ahmet'in rivayet etmiş oldukları bir hadis. Ademoğlunun yaratılışı malumunuz üzere çamurdandır. Hristiyanlar ruhul kudüsün Allah'ın üç okunumundan biri olduğuna yani ilahın kendisinde tecelli edip göründüğü üç şahıstan biri olduğuna inanırlar. Allah onların bu iddialarından münezzehtir. Meleklerin ilah olduğu inancı eski kafir kavimler arasında da yaygındır. Bu tür bir inançtan Rabbimize sığınırız. Bazı insanlar meleklerin Allah'ın yardımcıları olduğuna ya da Allah'ın varlık aleminin idaresini onlara havale ettiğine inanmaktadırlar. Halbuki Allah onların bu iddialarından münezzehtir. O şöyle buyurmuştur. De ki Allah'tan başka tanrılığını ilah ettiğiniz şeyleri iddia ettiğiniz şeyleri istediğiniz kadar yalvarın, durun bakalım ele ne geçeceksiniz. Onların ne göklerde, ne yerde size verecekleri zerre kadar bir fayda yoktur. Onların, onla oralarda en ufak bir ortaklıkları yoktur. Allah'ın onlardan bir yardımcısı da yoktur. Sebe suresi 22. ayet. Müşrikler, putların melekleri simgelediği inancındaydılar. Nitekim Necm suresinin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 Bu ayetler Lat, Menat ve Uzza'nın kafirler tarafından meleklere konmuş kadın isimleri olduğunu göstermektedir. Müşrikler bu putları meleklerin sureti olarak görmekteydiler ve öylece onlara tapınıyorlardı. Onların Allah katında kendilerine şefaat edecek Allah'ın kızları olduğunu düşünüyorlardı. Allah'a kendilerini yaklaştırsınlar diye de onlara ibadet ediyorlardı. Allah'tan başkasına ibadet konusunda... insanın bulunduğu toplumun müşkülatını iyi tanıması gerekiyor. Mesela biz e, tevhidi daha önce isim sıfat, uluhiyet ve rububiyet tevhidi diye üç kısımda inceledik. Mesela Mekkeli müşriklere baktığınız zaman gerek e, lat, uzza, menat gibi e, meleklere nispeten tapındıkları putlar olsun. Gerekse e, salih kimselere nispeten tapındıkları, onların adına diktikleri putlar olsun. Onlar kesinlikle bu putları yani e, ibadet ettikleri bu putların fayda veya zarar verdiklerini düşünmüyorlardı. Ha, ha Allah'ın onlar vesilesiyle o putlar vesilesiyle kendilerine bir yarar getirebileceğini, onlara hakaret edildiği zaman, onlara tazimsizlik, saygısızlık yapıldığı zaman Allah'tan kendilerine bir bela geleceğinden korkuyorlardı. Yani uluhiyette e, şirk var ise de rububiyette e, koştukları bir şirk yoktu. Onların tasarruf ettiğine inanmıyorlardı. İnananlarda vardı ayrı mesele. Çünkü geçmişten beri peygamberlerin e, mücadele ettiği kavimlere baktığınız zaman, tebliğ ettiği kavimlere baktığınız zaman e, bir kısım kavimler rububiyet noktasında müşküyata düşmüşler. Yani Allah'tan başka fayda veya zarara malik, fayda veya zarar verme gücüne sahip varlıklara inanmışlar. Bu rububiyet noktasında bir inanç. Mesela yıldızların etkisi olduğuna inanmak nedir? Rububiyet tevhidini ihlal etmektedir. Rububiyet noktasında bir şirktir. Ee, herhangi Allah dışında bir varlığın e, kendilerine e, zarar veya fayda ulaştırabileceğine, İnanmak yine rububiyette bir müşkülattır. Mekke müşriklerine baktığımız zaman ise onlarda böyle bir inanç yok. Onlar Allah'ı kabul ediyor, Rabbliğinde birliyorlar. Fakat ibadeti Allah'tan başkasına yönlendirerek uluhiyette şirk koşuyorlardı. Bu yüzden Allah Azze ve Celle o topluma gönderdiği hitabında, vahiyinde şunu ifade ediyor. Sizleri hiç yoktan var eden Rabbinize kulluk edin. Yani Rab'bi kabul ediyorsunuz. Sizi hiç yoktan var eden Rab'bi kabul ediyorsunuz. Bu kabul ettiğiniz Rab size yağmur yağdıran Rab. Öldüren, dirilten. Ben bir kapıya bakayım. Evet, şimdi... Mekke müşriklerinden bahsediyorduk. Bunlar öldüren, dirilten, gökten yağmur yağdıran, kainatın tasarrufunu elinde bulunduran yegane varlık olarak Allah Azze ve Celle'yi kabul ediyorlardı. Bu noktada Allah'ı birliyorlardı. Yani tevhidin bir kısmını rububiyetle ilgili tevhidi gerçekleştiriyorlardı. Allah'tan başka bir rap olduğunu kabul etmiyorlardı. Başka bir yaratıcı kabul etmiyorlardı. Ama ilah deyince Allah'tan başka ilah kabul ediyorlardı. Yani işte ilah ile Rab kavramlarını ayırdığınız zaman... ...uluhiyet tevhidi ile rububiyet tevhidinde birbirinden otomatikman ayırmış oluruz. Şimdi bizim yaşadığımız toplumda karşılaştığımız muşkulatlara baktığınız zaman... ...rububiyette de bir şirkin olduğunu görüyoruz. Çünkü kendisine ibadet edilen şahısların fayda veya zarar verme gücüne sahip olduğunu... Allah Azze ve Celle gibi e, kainatta tasarruf ettiklerini, tasarruf ettiklerini, işte onlara e, tazimsizlik yapıldığı zaman onların çarpacağına, onlara iyilik yapıldığı zaman onların işlerini göreceğinize, yardım istendiği zaman onların e, işlerini çekip çevireceğine, ihtiyaçları giderileceğine inanan bir toplumla karşı karşıyayız. Mekke müşriklerinde bu müşkülat tam anlamıyla böyle değildi. Mesela, eee Müslimin hac babında rivayet ettiği hadis-i şerifte 1185 nolu hadis, eee telbiye yaparlarken Mekkeli müşrikler "Lebbeyk Allahümme Lebbeyk, Lebbeyke lâ şerîke lek, illâ şerîke lek, ve mâ melek." Buyur ey Allah'ım, buyur. Senin hiçbir ortağın yoktur. Peygamber Aleyhisselatü tam burada diyordu ki keşke burada sussalar. Gerisini söylemeseler. Ancak bir ortağın vardır ki onun da sahip olduğu her şey zaten sana aittir. Bakın Mekkeli müşriklerin e, müşkilatı burada ne? Uluhiyette bir şirk. Onun sahibi olduğu yani senin bir ortağın var. Neyde ortak? İlahlıkta ortak. Mekkeli müşrikler ibadette ortak koşuyorlardı sadece. İbadetin yönlendirmede ortak koşuyorlardı. Ama Yemlikuhu ve mamelek Onun sahip olduğu her şey zaten sende. Bu e, onun onların Allah katında mevki sahibi olduğuna inanmaları onlara da ibadetin yönlendirilebileceği zannına düşürmüştür onları. Bugünkü topluma baktığınızda ise ki aynı müşkülatı İbrahim Aleyhisselam'ın kavmiyle de, de e, kıyaslayabilirsiniz anlamak için. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın kavmiyle konuşması anlatılırken siz size hiçbir fayda veya zarara malik olmayan fayda ve zarar vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Dediği zaman İbrahim Aleyhisselam kavmi diyordu ki biz atalarımızı bu yolda bulduk. Yani yani e, Bizim toplumumuz, bizim karşılaştığımız insanlar ise ne diyor? Onlar kabirlerinde de olsa tasarruf ederler diyor. Bu yetkiye sahiptirler diyor. Aradaki farkı ayırt edebiliyor musunuz? Yani İbrahim Aleyhisselam'ın karşısındaki müşrikler böyle bir şeye inanmıyordu. Böyle bir şeyi kabul ediyor Yani onlar fayda veya zarar veremez ama... işte bizden öncekiler... Onlara böyle bir değer vermiş, bize bir yol koymuşlar ortaya, din koymuşlar ortaya. Atalarımızın dinini mi terk edelim? Sırf senin dediğini kabul etmek için. Bu kadar insanı mı bir tarafa bırakalım? Yoksa dediklerin doğru. Ama biz bu kadar insanı mı bir tarafa bırakacağız? Tavır bu. Mekkeli müşriklerde de bu vardı. Ama bu topluma baktığın zaman, hayır o kabir sahipleri kabirlerinde de ölüyken de tasarruf ederler. Medet istediğin zaman sana yetişirler diyor. Diğer taraftan e, bu toplum sadece uluhiyette şirk koşmuyor. Bu, bu verdiğimiz misalde rububiyette şirk koştukları ortada. Diğer taraftan isim ve sıfat tevhidinde de ne var? Şirk koşma var. Bu nasıl oluyor? Mesela e, Fethullah Gülen'in koştuğu şirkte e, diyor ki, işte Balıkesir taraflarında selde kapılmış sürükleniyorduk. Yetiş ya Hamza dedim. Bana yetişti diyor. Bak, birincisi uluhiyet tevhidindeki bir şirk seslenmesi. İkincisi onun yardıma gelmesine inanması, geleceğine inanmasıyla rububiyette bir şirk koşması. Üçüncüsü, isim ve sıfatlaşır koşmaz. Bu nasıl gerçekleşiyor? semi olan Allah'ın, her şeyi hakkıyla işten, haberdar olan Allah'ın, semi isminde ortak koşulmuş oluyor. Yani sen buradan seslendiğin zaman, Hz. Hamza ta oradan işitip sana ilk gelir, yetişir. Yani daha başka, eee, daha başka isimlerinde de şirk gündeme geliyor. Yani bunlar hep birbiriyle bağlantılı şeyler. İşte, uzaktır, Şimdi e, bu rububiyette bir şirke götürür. Aynı şekilde diğer bir yanılgı bizim e, toplumda mesela e, bu cidden tevhid ehlinin, tevhid ehlinin en büyük düştüğü vartalardan birisi haline gelebiliyor. Mesela tağut kavramını ele aldığımız zaman Tağut'u o kadar benlikleri yerleştiriyor ki insan, işte tağut olarak zorlu, insanı e, şirke zorlayan, azgınlaşan unsurlar. Bunlar kafasında o kadar e, netleştiriyor ki bu meseleyi, bu sefer tağuttan korkar hale geliyor. Yani dilde böyle bir korku olmasa da e, kalbine sirayet eden bir korku haline geliyor, benliğine bu yerleşiyor. Ve Tağut'tan korkar hale geliyor. Her yerde Tağut, işte Tağut şunu yapar, Tağut bunu yapar. Tağut'un böyle bir gücü yok. Yani Allah dilemedikçe hiç kimse, hiç kimseye bir zarar ulaştıramaz. Bu sefer e, Tağut diyerek, Tağutlar şunlardır şunlardır diye sırlanmaya başlarken mesela yöneticiler... Genellikle e, bir kavmin ileri gelenleri, takutlar olmuş, ileri gelenleri, e, azgınlık yapabilme kudretine sahip olan, yani böyle bir e, yetkiyi kendisinde gören, otoriteyi kendisinde gören ve azgınlık yapan güçler. Mesela bir Firavun'u düşünün, Musa Aleyhisselam'ın zamanında, bir Nemrut'u düşünün, İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında. Bunları astığı astık, kestiği kestik. Kimseler. Bu bu kavme baktığımız zaman, yani bizim yaşadığımız asra baktığımız zaman tağutlar türlü türlü. Yani her ülkenin kendi tağutu ayrı mesele. Şimdi biz bu ülkede bir sistemle karşı karşıyayız. Bunu Kur'an nasıl kurmuş, bunu tarihte okursunuz, görürsünüz. Ama sonuçta baskıcı, diktacı bir yönetimle karşı karşıyayız. Müslümanlar burada tağutu gözünde büyütüp, Allah Azze ve Celle'nin desteğini unutursa, Allah Azze ve Celle'nin desteğinin kendisine itaat edenlerin yanında olduğunu unutursa, bu sefer Allah için yapması gereken noktalarda ne yapıyor? Bir takım kafasından mazeretler uydurmaya başlıyor ve onu bir türlü yerine getirmiyor. Yani, e, şimdi şu ülkeyi bir düşünün. Yani başka taraflar değil, başka tarafları hiç göz önünüze getirmenize gerek yok. Bir Suud'un meselesi bizim meselemiz değildir. Bir Irak'ın, bir Afganistan meselesi hali hazırda bizim meselemiz değildir. Biz bu ülkede tevhidi yaşamaya çalışan insanlar olarak ne gibi sıkıntılarla karşılaşıyoruz? Biz, bizden önceki nesli tevhidi ayakta tutmaya çalışan bu ülkede ayakta tutmaya çalışan insanlardan bu La ilahe illallah davasını devralmış insanlar olarak kendimizi görmek zorundayız. Ve bu kelimenin yüce olması için çalışmak. Elimizden ne geliyorsa bunun için gayret etmek zorundayız. Bu yolda e, bütün dünyamızı feda etmek zorundayız. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ümmetim için en çok dünya çiçeklerin kendilerine açılmasından korkarım buyuruyor. Bu bir tehlike. Yani dünya sevgisi, dünya rahatına düşkünlük. Bu rahata insan gözün diktiği zaman veyahut alıştığı zaman Allah için yapılması gereken şeyleri her zaman erteler. Buna zarar veriyorsa, dünyasına zarar veriyorsa tavizli olan hangisi ise onu tercih eder hale gelir. Bazen işte zamanından feda etmeni, bazen malından feda etmeni, bazen canından feda etmeni gerektirir bu la ilahe illallah kelimesinden de. Mal zaman can bazen evlatlar akrabalar dostlar bunları kaybetmeni gerektirebilir ama hiçbir zaman la ilahe illallah'ı kaybetmene e, bir e, genişlik yok bu dinde çünkü bu la ilahe illallah kelimesi karşılığında biz cenneti e, satın alma peşindeyiz bunu talep ediyoruz cenneti talep ediyoruz Ebedi bir hayatı talep ediyoruz. O halde biz madem ki ebedi hayata talibiz, bu kısa dünya hayatında kavuşacağımız hiçbir nimet bizi bu gayemizden alıkoymamalı ve Allah'a itaat, Resulüne itaat uğrunda terk ettiğimiz şeylerin büyüklüğü ya da küçüklüğü hiçbir zaman bizi sarf nazar ettirmemeli yine hedeflerimizden. Allah'a itaat uğrunda terk ettiğin şey ne kadar büyükse, Allah imanın tadını o kalbe o e, nispette hissettir. İmanın tadını alamıyorsa bir insan, Allah için fedakarlık yaptığı şeyleri bir gözden geçirmesi lazım. Şimdi, bakın şurada bulunmamız dahi, yani e, haftada bir gün veya iki gün, neyse artık, bunu aksatmadan, Belki hiçbir şey anlamadan gidebiliriz. Bu da olabilir. Belki e, çok önemli e, bir şey terk etmiş de olabiliriz. Ama bu derslerin aksatılmaması lazım. Çünkü bu kapı bir aralarında zaman bunun arkası kesilmez. Ha, Burada biz ders yapıyoruz diye değil. Ha, biz yapmayız, başkası yapar. Fark etmez bunu. Ama insan... E, bu nasihatı devam ettirdiği sürece yani e, Müslüman insanlar birbiriyle görüşüp e, muhabbetini artırıp aradaki bağları koparmadığı sürece kalbindeki canlılığı devam ettirir. Bu bir inkıtaya uğradığı zaman kesintiye uğradığı zaman inanın bu daha büyük müşkülatları beraberinde getirir. Cemaat rahmettir ayrılık ise azaptır. Şimdi Allah Azze ve Celle cemaate o kadar çok önem vermiştir ki e, Peygamber Aleyhisselatü Vessel, kurtuluş fırkasını tarif ederken en önemli vasfı olarak cemaati zikrediyor. Ve bu cemaat derken kalitesiz insanlar topluluğunda değil. Ne üdü belirsiz, hangi gaye uğrunda toplandığı belirsiz insanlar topluluğu değil. Hak dava uğrunda toplanan cemaat. İşte böyle e, kitap ve sünnet üzerinde toplanan insanlar bir araya geldiğinde bir cemaati oluşturduğu zaman bu kendisini sapıklıktan, dalalet fırkalarından koruyan bir cemaat olur. Kim bu cemaatten ayrılırsa o şeytanın dostu olur. Yani şeytan onun kalbini ele geçirir bu manada söylüyorum. Her türlü sapıklık fırkalarının heva, heves türünden görüşleri o kimsenin kalbinde yer eder. Şimdi, e, 73 fırka düşündüğün zaman, kurtulan fırkayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cemaat diye tarif ediyor. Biz ehli sünnet vel cemaat diyoruz. Kim sahabe topluluğuna uyarsa, yani Kur'an ve sünneti okuyup bunlarla amel eder ve bunları sahabelerin idrak ettiği gibi idrak eder, onların anladığı gibi anlarsa, buna gayret ederse, yani kendi başına bir Kur'an Sünnet anlayışı değil. Mutlaka ve mutlaka bir kimse hak yolu olmak istiyorsa sahabeye bir sağlamasını yapacak. Doğrulattıracak yaptığını, anladığını sahabeye doğrulattıracak. Sahabe derken sahabe cemaatini kastediyoruz. Tek tek sahabeleri değil. Çünkü tek tek sahabelerde bazı e, şahsi görüşleriyle ayrılık ayr ayrı fikirlerde olan sahabeler olmuş. Kasdımız bunlar değil, onların icma ettiği hususlarda kesinlikle e, kimsenin ayrılık çıkarma, farklı fikirlere kapılma hakkı yok, salahiyeti yok bu dinde. Allah Azze ve Celle onları övmüş, onların inandığı gibi inandığımız takdirde kendini, onlardan sonra gelenlerin de kurtuluşa ereceğini e, vaat etmiştir. Onlar bizim için bir ölçüdür. Şimdi sahabeye uyan bir toplumda bir kişi ise cemaat odur sayı önemli değil sahabeye uymayanlar bin kişi dahi olsalar onlar fırkadır cemaat değil sahabe Allah'a nasıl iman etmiş tevhidi nasıl anlamış nasıl aktarmış tabiuna kendisinden sonraki nesle nasıl aktarmış işte bugün sadedinde bulunduğumuz meleklere iman daha sonra kitaplara iman daha sonra peygamberler daha sonra ahiret gününe iman iman esasları Akide esasları, Sünnetin ayrıcı çizgileri. Biz bunun toplamına akide diyoruz. Bunları mutlaka anlamaya ve en azından birlerini anlatabilecek seviyeye gelinceye kadar iyice idrak etme zorundayız. Şimdi e, bu konuda yanlış yapılan şeylerden birisi. İnsanlar işte haftada bir burada ders oluyor mesela veya sağda solda konuşmalarımız oluyor, muhabbetimiz oluyor, sohbetlerimiz oluyor. Buradan duyduğunuzla sakın ayet Bu sizi taklit seviyesinden asla kurtarmaz. Birisine bir meseleyi mi anlatmak istiyorsunuz? Mutlaka onu hakkın kaynaklarından alın. Yani kitap ve sünnet. Tevhidi mi anlatacaksınız? Tevhidi ben nereden bulurum? Yani alıp da Muhammed bin Abdüllehab'ın kitab tevhidini işte burada ne demiş? O hazır koymuş ortaya zaten. Onlarla yeteneyim. Sakın böyle bir yol takip etmeyin. Kitap ve sünnet sizin ayrılmaz rehberiniz olsun. Mutlaka okuduklarınızı, dinlediklerinizi kitap ve sünnete arz ederek sağlamasını yapın. Sahabelerin e, bu konulardaki yaklaşımına arz ederek sağlamasını yapın çünkü insanlar mutlaka hata eder siz bu hataları e, bu sağlamayı yapmadan alıp kabul ederseniz ancak bir hatanın devamını e, beraberinde getirmiş olursunuz tevessülü mü anlatacaksınız başkasının hazırladığı değil siz kendiniz araştırın tevessül hakkında Allah'ın kitabında neler var Ha, her kaynağa ulaşamayabilirsiniz. Hiç problem değil. Allah'ın kitabı hepimizin evinde var. Bir Kur'an meali hepimizin evinde var. Mutlaka hadis kitapları, kaynak, hadis kitapları ulaşabileceğimiz yerlerde. Yani bir Buhari, Müslim gibi veya kütübiste de meşhur hadis kitapları gibi bunlar ulaşabileceğimiz yerlerde. Dua babını, duayı anlatacaksınız. Dua konusunda sahih olanlar nelerdir, batıl olanlar nelerdir, ne gibi yanlışlar yapılıyor? Mutlaka bunu araştırın. Tevbeyi mi anlatacaksınız, tevbe konusunda neler geliyor? Bakın o ilim ehli, Allah onlara rahmet eylesin. Bab bab ayırmışlar her meseleyi ve işin başına ilmi koymuşlardır. Her işin başına ilim babını koymuşlardır. İlimden sonra iman. Bilmek olmasa iman olur mu? Olmaz. Önce ilim, önce ilmin faziletinden, değerinden bahsetmişler. Ee, sonra iman, yani akide esasları. Ondan sonra işte fıkhi baplar geliyor. Ondan sonra işte her konunun ilgili bapları var. Züht ve rekaik, işte tevbe babının, korku babının hepsinin ayrı bapları var e, hadis kitaplarında. Bunları araştırarak kendiniz muhakkak hiç olmazsa elinizdeki kaynaklarla şey yapın. Bunun teatisini yapın. Mesela denge ki kendinize ben bir yerde insanlara misal veriyorum. Tevbe meselesini anlatacağım. Tevbeyi anlatacağım. Tevbe hakkında insanlara... Ne gibi şeyler verebilirim Ne anlatabilirim Bu konuda hatalar nelerdir Doğrular nelerdir Allah Resulü'nün ve onun sahabelerinin isabet ettiği noktalar nelerdir Bunu bir araştırayım Bir ortaya dökeyim Ve karşılaştığınız Davete muhatap e, Gördüğünüz bir insana bunu anlatın Bunun pratiğini yapın Bir kişiye anlatırsınız Başka birisine anlatırsınız Her anlattığınızda başka başka e, Şeyler eklersiniz ona ama çeşitli bağlarda anlatabileceğiniz bir şeyler olsun. Ve bu kendi çalışmanızın ürünü olsun. Başkasından işittiklerinizle ezberledikleriniz değil. E, taşıma suyuyla değirmeye, çevirmeye çalışanlar maalesef buralarda tıkanıp kalıyorlar. Hakkın kaynağına bizzat muhatap olan, bizzat hakkın kaynağından Pınar'ın kaynağından suyunu alan insanlar Pınar'ı gördüğünde karşılaştığı müşkulatta e, ne gibi çareler sunabileceğini daha iyi teşhis eder. Ama ben işte Mustafa abiyle ne dinlemişsem onunla yetinirsem yani Hilmi abile karşılaştığımda Hilmi abi başka, Mustafa abi başka. Ben başkayım. Başka başka şeyler gelecek aklına. Başka başka sorular çıkacak karşısına. Bu sefer e, doğru cevap vereyim derken bir sürü yanlış şeyleri söyleyecek doğru yaptığını zannedecek. Bazen doğrunun bile söylendiği yer çok önemlidir. Bazı yerlerde susmak zorunda kalırsınız. Daha doğrusu susmalısınız. Kişinin Siz mesela söylemesi söylemesi yeter heh, her söylemesi söylemesidir. Bu bir örnek mesela. Şimdi e, bir insan düşünün. Adamın müşkülatı nerede? akidesinde akidesi bozuk bir insana namazı anlatsanız onun için bir fayda ifade eder mi? Adam batıl bir şekilde namaz kılıyor veya bir e, namaz hakkında veyahut abdest mevzunda bir bidatı savunuyor biz böyle bir durumda sussak acaba haksızlık karşısında susan durumuna mı düşeriz? Yani e, heva böyle bir vesvese verir. Bidat karşısında susma. Batıl karşısında susma. Böyle değil işte Bu mesele. Hocam ikindi namazını ablaysa erken bizim mahallede bir amca bana da sen nerelisin dedi. Ben de buralıyım dedim. De, sen buralı diyorsun dedim. Namazı niye böyle kara gibi oluyor dedim. Yani. E dedim hadislerde bir şey değil. Adam bilmiyor hadisler. Şimdi e, bir kere o adamın senden e, namaz mevzusunu alabilmesi için o oh, kişi katında değerli bir yerin olması lazım. Hiç tanımadığı birisi bunu ne kadar zamanda kazanabilir? Bir kere senin ona anlatman gereken şey namaz değil. Namazdan başlamamalısın. İlk anlattığım mevzu bu olmamalı. Çünkü bir kimse sana bunu soruyorsa demek ki sünnetten baya bir habersiz demektir. Ki, Daha doğrusu burada biz sünnet diyor. derken sadece e, yani hadisleri hiç mi okumamış, o manada hadisleri okumasıyla sınırlandırmıyoruz bunu. Bu akideden habersiz demektir, tevhidden habersiz demektir, delil ile hareketten habersiz demektir. Bu kimseye biz o, o halde e, ne yapmayacağız, namazı anlatmayacağız. Ne anlatacağız? Dinde delil ile hareket etmenin gerekli olduğunu. Bir şekilde bir e, fırsatını bulup konuyu buraya getireceğiz. Çünkü sen namazı ispatlasan ne ispatlamasan ne delille hareket etmeyi öğrenmemiş bir insan asla e, bu dediklerini e, ayetle hadisle almaz. Ona göre kişilerdir. Çünkü delille hareket etmeyenin ölçtüğü kişilerdir. A kişisi B kişisi. Hangi kişiye daha çok kıymet veriyorsa onun namazı, onun görüşleri, onun sözleri onun katında değerlidir. Bunu ben yapmamış olsam da caminin imamı yapsam sıra daha farklı olacaktır. Yani işte bunun gibi e, meselelere nereden yaklaşacağımızı iyi bilmemiz e, ve asıl müşkülatı tespit ettikten sonra ha bu adamın problemi burada. O problemi anlatmanızın önüne geçecek bütün unsurları geri plana bırakıp ona yönelik, o hedefi çürütmeye yönelik e, sabır silahını kuşanmamız gerekiyor. Yani sabır bunun yanında ilim. Yani ilimsiz sabır, sabırsız ilim ikisi de e, kişiye hiçbir fayda sağlamaz. Ne kadar sabırlı olursa olsun ilim yoksa hiçbir fayda elde edemez. Ne kadar ilimli olursa olsun sabır yoksa bu da fayda edemez. Ha bu süreç içerisinde sana çok ağır sözler söylenebilir. Ne yapacaksın? Sabredeceksin. Ne için sabredeceksin? Hakkın gereken zamanda doğru bir şekilde ulaştırılabilmesi için. Mesela Allah Azze ve Celle Fusilet suresinde buyuruyor ki sana düşmanlık eden kimseye iyilik yaptığında onun sana candan bir dost olduğunu göreceksin diyor. Sana hakaret edecek. Ne için sabredeceksin? Allah'ın dininin ulaşması için. Ya belki nefsinden feda edeceksin. Sonra sen bu sabrı gösterdiğin zaman... ...sana bu hakareti yapan insan... ...söylediklerinden kendisi utanacak. Yahu ben ona bunu yaptım da... E, ...o bana nasıl davrandı. Biraz fıtratı düzgünse insanın... ...bunun hesabını, muhasebesini mutlaka yapar. Eğer bunun muhasebesini yapmıyorsa... ...fıtratı bozuk insanla bizim işimiz yok. Yani bizim davetimiz kesinlikle... ...kalabalıklaşma değil... Kim olursa olsun gelsin, kim olursa olsun mutlaka işte bir hakkı anlatayım. Bu değil. Sakın ha bozuk insanlara hakkı anlatmaya kalkmayın. Bu ancak müşkülatlarımızı artırır. Biz şurada yaşayan insanlar olarak güzel Müslümanlar olursak, birbirimizle ilişkilerimizi güzelleştirebilirsek, Allah ve Resulünün gösterdiği çizgiler içerisinde e, muamelelerimizi e, bir düzene koyarsak, Allah bu cemaate zaten bereketi verecektir. Ama biz daha birbirimizle sorunlarımızı ortadan halledememişken, kaldıramamışken, birbirimize tahammülü öğrenememişken, üçüncü, beşinci, altıncı şahısları e, sürekli bu halkaya sokmaya çalışmamız ne getirir? Durmadan müşkülat artırır. O onunla problemli, bu bununla problemini, bu ne ya der, çeker gider insan. Ve bunun en büyük sebebi de biz oluruz. O zaman davet değil, ancak Hak davetten insanları uzaklaştırmış olur. Çünkü hakkın ulaşa ulaştığı kimse ile ulaşmadığı kimse arasında büyük farklar vardır. Hakk'a ulaşıp da onu terk eden insanın vebali diğerinden daha edildir. Aynı şekilde haktan insanları uzaklaştıran insanın vebali de bu noktada katlanıyor. Sen çok iyi bir niyetle insanlar gelsin, hakkı bir şekilde dinlesin düşüncesindesin. Şeytan bunları kullanabilir. İlk önce dediğim gibi e, anlatan, daveti yüklenen kimselerin e, kemale ermesi, ıslahı sağlamaz. Davetçilerin maslahatı önemli burada. Çünkü bu gözetilmezse her yeni eklenen kişi yeni bir müşkülat demektir. Ben geleceğim, siz aranızda işte Gülhan abi yokken Yusuf abiyle Mustafa abi, Mustafa abiyle Hilmi abi bunlar üçsü bir olmuş. İşte Gülhan abiyi eleştiriyorlar. İşte o yokken ne bileyim Yusuf abi yokken işte bu cemaat toplanmış veriyoruz, veriştiriyoruz. Ben buna şahit olduğum zaman ha burada hiçbir hayır göremem. Ve bu cemaatte de hiçbir bereket olmaz eleştirilecek bir şey varsa bizim kendi hatalarımız. Kesinlikle e, başkalarına yöneltmeyelim bu eleştiri oklarını Çünkü e, mesela Lokman Aleyhisselam'dan şöyle bir söz nakledilir. İşte bu güzel ahlakı nereden öğrendin diye sorulduğunda kötü uyulu kimselerden cevabını veriyor. Ne, ne diyor o? Nasıl öğrendin diye sorulduğu zaman onlar kötü olarak ne yapıyorsa kendim o kötülükleri terk ettim. Yani başkalarına benden o kötülük ulaşmasın diye uğraştım diyor. Ha ben de bir kötülük mü gördüm? Eza duyduğum bir şey var. Ben aynısını başkalarına yapmayayım. Onun gibi olmayayım. Yani bunun muhasebesini yaptım diyor. Diğer taraftan mesela Fulay bin İyaz Selef'ten Allah rahmet eylesin tabiun dönemi e, zahit ilim ehli şahıslarından ne zaman ki diyor Hayvanımın veyahut çoluk çocuğumun yahut kölemin bana serkeçlik yaptığını görsem, bana isyankarlık ettiğini görsem yahut hanımımın. E bundan mutlaka şu sonucu çıkarırım. Mutlaka bir yerde Allah'a bir konuda Allah'a isyan ediyorum ki Allah bunları benim başıma musallat etti. Yani ilk önce... Yani bu atasözü haline gelmiştir. İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır demişler mesela bak. Bu eleştirilere ilk önce kendimizden başlamamız. Benden başkasına e, zarar ne şekilde engelleyebilirim ulaşmasını, zararın ulaşmasını? Başkasından gelecek zararı engellemektir bu aslında. Ama siz bu zararı engellemek için başkasını bir e, çerçeve içerisine sokmaya zorlarsanız bunu engelleyemediğiniz gibi kendiniz de helak edersiniz. Onu da helak edersiniz, kendiniz de helak edersiniz. Bu sebeple e, olumsuzluklar gördüğünüz zaman bu işe kendimizden başlamamız gerekiyor. Allah Azze ve Celle'nin kitabını okurken kötü sıfatlar gördüğümüzde başkalarına ne kadar yakışsa da başkalarında o sıfatı ne kadar bariz de görsek bilin ki onu onda göstermeye çalışan şey nefsimizdir. Çünkü bu suçları, yani olumsuz hal ve hareketleri başkalarına nispet ettiğimiz sürece şunu çok iyi bilmek lazım ki, nefis bize şunu söyletmek istiyor. Bu kötü oylar falan da var, bende hiç yok. Bak ben ne kadar güzel ahlaklıyım, bende hiç, ben hiç yalan yok. Bende hiç işte gıybet diye bir şey yok ama falan ne kadar çok gıybet ediyor. Bende hiç haset yok ama falan ne kadar çok haset ediyor. Bana haset ediyorlar. Bakın bunlar hep şeytanın söylettiği sözlerdir. Bunu kendimizde ya ben birilerine haset ediyor muyum? Bende nifak hasetlerinden birisi var mı? Birilerini aldatıyor muyum? Farkında veya olarak veya olmayarak. İşte nefis muhasebesini e, bu şekilde yapmak lazım. İnsan bunları kendi nefsinde değerlendirmediği zaman... Allah'ın ayetlerini hep kendi lehine kullanmış olur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, hadislerini kendi lehine kullanmış olur, başkaları aleyhine kullanır ve böylelikle toplumla ilişkilerini de sıfıra indirir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bir, bir kimsenin işte bu toplum ne kadar kötü bir toplum dediğini görürseniz, yani bu toplum helak olmuştur dediğini görürseniz şunu iyi bilin ki o toplumun en çok helak olanı bu sözü söyleyen kimsedir diyor. Neden helak olmuştur? Nefsinin esiri olmuştur çünkü o kimse. Kendi nefis muhasebesini hiç yapmamıştır. Eksiksiz bir kul yoktur. Bir toplumda gördüğü ne gibi kusurlar varsa bir benzeri, büyük ya da küçüğüyle mutlaka kendisinde vardır. Başımızda zalim yöneticiler var? Bakın Allah Azze ve Celle ayetinde diyor bunu. Zalimleri bir kısmını, bir kısmının başına musallat ederiz diyor. Başımızda bu zalimler varsa Allah'ın indirdikleriyle hükmedilmesine engel olan, Allah'ın dinini yaşamaya çalışanları kısıtlayan bu zalimler varsa bu bizden kaynaklanan Allah'a itaatteki kusurdandır. Yenilerde e, web sayfasına da yazın. bakın. Bu Sadece sistem mi suçlu diye Evet sistemin işlediği büyük cürümler var. Mesela şu millet AKP, AKP işte biraz daha rahatlayacak diye gittiler, oy verdiler maalesef. Yeni Milli Eğitim Bakanı, AKP'li Milli Eğitim Bakanı çocukları koruma yasasını milli eğitim konusunda işletme kararı aldı. Bu ne gerektiriyor? Çocuğunu kim okula göndermiyorsa ona para cezası arkasından hapis cezası, arkasından çocuğunun velayetinin alınması diyor. Ha, çok mu kötü bir şey? Yahut çocukları okula gönderebilirsiniz. Tamam ama e, mesele bu kadar basit değil. Bu okullarda başörtüsü yasak mı? Yasak. Müfredatı, hadis inkarcılığı, e, Darwinizm içeriyor. İslam'a uygun olan, İslam'ın beğendiği her şey... Çirkin görülürken İslam'ın reddettiği şeylere de bir değer atfediliyor. Bunun yanı sıra şirk koşuluyor. Şimdi bu kadar Müslüman bu şartları neden giderilmesini istemiyor hiç kimsede? Neden bunu talep etmiyor? Bu yapılması gereken şeylerden birisi. Hem de tevhidle ilgili bir mesele. Razı hocam. Ki Şimdi razı olanlar bilmeyenleri kastetmiyoruz burada. Bilenler peki ne yapıyor? Bir askerlik. Bakın e, az önce e, bu konuya girerken şunu söylemiştim. Tağutun korkusu benliklerin altına yerleşiyor. Allah'tan başka tağutların da güç sahibi olduğu, yetki sahibi olduğu zannedilir hale geliyor. Bilinç altına bu yerleşiyor. Hakiki bir mümin kainata meydan okumalı. Allah'a itaat noktasında. Said Nursi söylüyor bunu ha. Hakiki bir mümin, hakiki imanı elde eden bir kimse kainata meydan okur diyor. Çok doğru. Şu manada doğru. Allah Azze ve itaat eden bir kul, bu itaatten kendisini alıkoyacak her şeye karşı feda edemeyeceği bir şey yok. Yani onun için kaybedeceği bir şey yok daha doğrusu. Onun gözünde zalim idareciler yoktur koca koca. Bilakis zavallılar vardır. Allah'ın azameti, Allah'ın heybeti karşısında e, çok zelil mahluklar gibi gözüken zavallı e, güruhu vardır onun karşısında. Allah'ın, şimdi kainatta Allah'ın kevni yasası yürüyor. Adetullah dediğimiz, sünnetullah dediğimiz. Allah'ın takdiri yürüyor bu kainatta. Allah'ın kudreti karşısında kimin gücü olabilir? Kim işte bu Allah'ın kudretinden yana olursa o karşısında hiçbir rakip göremez. Kendisine zarar ulaştırmakla tehdit eden hiç kimseyi ciddiye almaz. Bir kimse bu zarar verebilecek olduğunu düşündüğü şeyleri ne kadar ciddiye alıyorsa Allah hakkında o kadar yanılıyor demektir. Şimdi askerlik mevzunu ele alalım. E ne var? Askerlik, işte tağuta askerlik demektir diyor. Askerden tamamen kaçıyor. Bu kaçışı kimden kaçış? Tağuttan kaçış. Tağut kaçılacak bir unsur değil. Üzerine gidilip mücadele edilecek ve başı ezilecek bir unsurdur. Müslümanların korkup kaçacağı bir unsur değil tağut. Kendi hayatını mahvediyor böylelikle. Korku içerisinde yaşıyor. Her an yakalanma. Allah'tan başkasının korkularını kendi kendine üretiyor bu insan. Bizim askerlikte sakıncalı gördüğümüz hususlar neler? Mesela e, mesela Türkiye'de yaşayan insanlar için konuşuyoruz bunu dar çerçevede. E, Türkiye'de bir İslam ordusu olsa, küfür ile İslam cephesi birbiriyle savaşsa, bir kimse İslam cephesinde değil de küfrün safında yer alsa Müslümanlara karşı bak bu e, tağuta askerliktir. Bu kimseyi e, din, dinden çıkarır. İslam dininin sınırlarından dışarı atar kafirlerin safında yer almasıyla. İslam'a karşı kafirlerin safında yer almasıyla. Türkiye'de böyle bir durum yok. Tağutun askeri olmak diyebilmek için. Bir kimse bu niyetle askere giderse o ayrı mesele. Bunu kastetmiyoruz askerliğin içerisinde Allah'tan başkası adına yemin etmek unsuru var şimdi Müslümanım diyen insanlar yemin törenine işte akrabalarını sevdiklerini çağırmıyorlar mı e Allah da tabi bu zalimlerin zulmünü daha da içinden işin içinden çıkılmaz hale getiriyor başımıza musallat ediyor Allah'tan başkasının adına yemin etmekle insan övünür hale gelmiş bu insan Müslümanım diyor bunun hiç mi suçu yok? Bilmiyor olabilir. Ama neden öğrenmiyor? Kim İlla birisinin söylemesi lazım değil. İnsanın tahkiki imana ulaşması lazım. Yani ben Türkiye'de doğmuşum. Eğer Türkiye'dekiler hidayet üzerisi kurtulmuşum demektir. Yok hidayet üzere değilse en azından dünyada hayatım yolunda gider. Bu düşünce insanı asla kurtarmaz. Bilakis araştırıp Batıla bile isabet etmiş olsa en azından hakkı araştırması gerekiyor. Böyle bir çaba yok. Böyle bir çaba yok. Ee, bazı şeyler batıl olduğu bilinmesine rağmen... Bazı şeyler batıl olduğu bilinmesine rağmen... insanların hesabına geldiğinden... menfaatin hoşuna gittiğinden... Bazı rahatlarından feda edemediklerinden... E, ...bunu destekleyici faaliyetlerde bulunuyorlar. Şimdi şeytanın... ...mantık hazinesi geniş. Ya işte okula göndermezsen bizi... ...işte her tarafa kafirler mi... ...hakim olsun? Bu mantığı getiriyor. Veyahut daha başka... işte. Senin kızın okumazsa, senin çocuğun okumazsa, doktorun gavur mu olsun, avukatın gavur mu olsun, işte, e, hemşiren gavur mu olsun? Aynı rendeden kendi çocuğunu geçirip e, o, o konuma getiriyorsun diğer tarafta. Okul saflarında bu şekilde bir mantık. Okul safını geçti, üniversite saflarında bu şekilde bir mantık. Aynı mantık yürüyor. İşte bu vatandaş görev başına geliyor, ya işte yapamıyor görevden alırlar yapsa. Bu sefer bu giriyor devreye. E bu e, öldürücü darbe ne zaman? Sen okutmuşsun, en yüksek yere getirmişsin. E yapamıyor, gücü yetmiyor. Gücü yetmiyorsa niye geliyor oraya? Müslüman niye bu işe girişiyor? Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, müminin kendisini zelil etmesi yakışmaz. Mümine bu yakışmaz. O nasıl olur ayarların Resulü? Yani mümin kendisini nasıl zelil eder? Güç yetiremediği, altından kalkamayacak işlere girişir. Yani bu e, hevasıyla amaçladığı bir şeyi yani menfaat arzularıyla amaçladığı bir hedefi Allah'a hizmetmiş gibi takdim ederek başkalarını bu şekilde kandıracağını düşünerek kendi kendini batıl yollara sürüklemesidir insanın. İbn Mace ve İbn Asakir rivayet ediyor. Diken ağacından dikenden başka bir şey elde edilmez buyuruyor hadis-i şerifte. Öyle kimseler çıkacak ki karşınıza diyor, şu idarecilerinize biraz yanaşsanız da gizli gizli tebliğinize, dininize devam etseniz diyecekleri diyor. Sakın bu kimselere aldanmayın, diken ağacını salladığınız zaman dikenden başka bir şey düşmez. Peygamber aleyhisselatü vesselam bunu diken ağacını sallamak olarak temsil ediyor bakın. Bu şekilde misal veriyor. Hangi idareciler olabilir bunlar? Peygamber Esat Vesan misal verdiği idareciler İslam halifeleri, Müslüman halifeler. Müslüman idareciler için bile böyleyken yani zulmün kapısı olan mesela bakın kadılık, kadılık büyük bir görevdir. Ama bıçaksız boğazlanmaktır. Mesuliyetlerinden dolayı. içerdiği haksızlık e, riskinin büyük olmasından dolayı. Bir gruba emir olan onların veballerini üstlendiğinden dolayı onların azabı daha büyük oluyor. Yaptığı haksızlıklar oranında. İdarecilikte böyle bir durum şimdi. Ve şunları haber veriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Zalim idareciler geldiği zaman onlara ne milletvekili olun. Yani halk temsilcisi Arif diye geçiyor hadisin Arapçasında. Halk temsilcisi, bugünkü milletvekili e, diye tercüme edebiliriz bunu. Ne hakim olun ne jandarma polis olun. Bakın bunların her biri dördüncü şey olarak da ne de mekkası olun yani vergi memuru olun. Bunlardan olmayın diyor. Bunların hepsi zulmün ana organları. Bu sebeple Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, zalim yöneticileri zamanında bunlara yanaşmayın diyor. Biz zalimleri bıraktık. Kafir yöneticilerin yönettiği bir ülkede onlara yanaşmakla İslam'a hizmet edeceğimizi düşünen insanlarla karşı karşıyayız. Yani bu bir yanılgıdır. İslam her konuda çözümlerini ortaya koymuştur sadece bu çözümleri uygulayacak, Allah için her şeyini feda edebilecek davetçi insanlara ihtiyaç var. İşin edebiyatını yapmaya kalktın mı yani iş burada kalsa birçok edebiyatçı bulursunuz. Önemli olan bu davayı yüklenmek, taşın altına elini koymak. Biz bu toplumun en büyük müşkülatının bu noktalarda tevhidde olduğunu Tevhid derken sadece uluhiyet değil, rububiyet tevhidinde olduğunu, isim sıfat artık bunların biraz daha berisinde kalıyor. İman konusunda olduğunu, bakın bunların her birerinde müşkülat görüyoruz. Namazda değil, bidatlerle değil bakın bu toplumun en büyük müşkülat. Bir bidati savarsınız, binlerce bidatla karşılaşırsınız, içinin içinden çıkamazsınız. Toplumu değer yargımız bidatler değil. Çünkü ilimsizlik hakimse, cehalet hakimse bunlar zaten doğal sonuçlar. Meseleleri kökten halletmemiz lazım. Şimdi kitap ve sünneti bağlayıcılık derecesini bilmeyen insanlar bunun delaletini Allah veya Resulü bir konuda bir şey buyurduğu zaman o konuda nasıl hareket edilmesin gerektiğini henüz idrak etmemiş bir toplumda siz sathi e, kıyıda köşede kalmış, belli başlı meselelerden yanaşmaya kalkarsanız, davetinizin önünü kendi kendinize kesmiş olursunuz. Hadislerin bağlayıcılığı noktasında, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin bağlayıcılığı noktasında, bunlar neye e, e, delalet ettiği noktasında, delilliği noktasında, müşkilatı olan bu toplumda siz recmi inkar eden birisine recmi ispatlamaya kalkarsanız, ee, işte hadislerle gelen meseleleri o konuda şu hadisler var direkt ispatlamaya kalkarsanız tek tek bu meselelerden e, yola çıkarsanız Allah'ın kitabıyla hükmetmek gerektiğini bilmeyen insanlara e, hırsızın hükmünün ne olduğu ona nasıl ceza verileceğini bunun gibi şeyleri tek tek mesele mesele anlatmaya kalkarsanız hem kendi yolunuzu uzatmış olursunuz hem de belki başında davetin önünü kesmiş olursunuz ama Allah ve Resulü bir şey buyurduğu zaman mümine düşenin ister erkek ister kadın olsun sadece ve sadece iman edip teslim olmak ona itaat etmek olduğu gerçeğini anlattığınız zaman çok uğraşmanıza gerek yok gitsin bulsun kitapta ne diyor sünnette ne diyor gitsin kendisi olsun. önemli olan motoru harekete geçirebilmek yani ilk hani e, arabanın kontağını çevirdiğinizde motor harekete geçer ya. O yönü doğru e, yöne tutarak o yönde harekete geçirmek. İlk önce batıl yönlerden bir kurtarmak. Yoksa e, tamamen ters istikamete gitmiş bir insanı tek ters istikamete yönlenmiş bir insanı bir çukurdan kurtarsanız, iki çukurdan kurtarsanız çok bir şey elde edemezsiniz. Ama yönünü doğru yöne çevirseniz, sürünerek de gitse o insan, sürünerek de gitse e, Hakk'a ulaşır. Ama batıl bir yoldaysa ne kadar süratli olursa olsun, Hak'tan uzaklığı o kadar süratli olur. Yani tek tek meselelerle değil de, e, bu işe önem vererek, müşkulatları tespit noktasında basiretli hareket ederek ve... E, bu basiretin neticesinde müşkilatı giderme yolunda da yine hakkı kaynağından alıp sunarak başkasından işitmekle değil hakkı kaynağından alıp sunarak e, bunu sağlamak. Diğer bir konuda e, Allah ve Resulünün övdüğü cemaat unsurunun dinamikleri olan nasihat bunun devamlılığı, bunun aksatılmaması konusuna önem verilmesi, cemaati sağlayan unsurların kuvvetlendirilmesi, İslam kardeşliğinin bir kimseyi e, sadece Allah için sevmenin ne demek olduğu, Allah için sevmemenin neyi gerektirdiği. Allah için sevmemek, yine aynı unsurlara tekrar döndürerek rahatını sevmemeyi bazen. Bazen yani e, durumu o şekilde olan İslam'a düşmanlık eden e, ebeveynine sahip olanlar için bazen e, kendisine çok çok iyilikleri bulmuş olan anne babasını sevmemeyi. Yani la ilahe illallahla çeliştikleri sürece. Bazen bunu gerektirebilir. Ama Allah için sevmek ise Müslüman birisini Müslüman birisini isterse batıl amelleri olsun. İslam ismi onda durduğu sürece öncesinde kan davalığın bile olsa bunları terk etmeyi. Bunların yerine Allah için sevgi unsurunu yerleştirmeyi gerekli kılıyor. Ya yani bu tevhidin, imanın önemli unsurlarından birisi. Allah için sevmek, Allah için buğuz etmek. Bidat ehli bile olsa böyle bakın. Bidat ehlinin bile bidatinden buğuz edersin, şahsından değil. Fasık bir müminin, Müslümanın fıskından, fıskı kadar, günahı kadar buğz edebilirsin ancak. Bu da fasık birisine buğzun ne şekilde olabilir? Onu günahından al koymaya çalışmakla olabilir. Çünkü sen e, ne dedik bak, onun şahsından değil fıskından buğz ediyoruz. Onun bidatinden değil, şey şahsından değil bidatinden buğz ediyoruz. Elbette e, bidat ehli olan birisiyle sünnet ehli olan birisine göstermemiz gereken sevgi elbette çok farklı. Ama e, biz kabul ettiğimiz şeyleri nereye koyacağımızı, reddettiğimiz şeyleri nereye koyacağımızı bilmezsek muhakkak haddi vasattan ayrılırız. Ehl-i sünnet ve cemaat batıl fırkalarının tam karşısında değildir. Tam karşısında değildir orta yoldadır. Mürciye tuttu herkese iman, la ilahe illallah diyen herkese e, mümindir dediği için la ilahe illallah dese de e, işte bu toplum kafirdir deyip tam zıttına düşen haricilerle aynı safta değildir bakın Ehl-i sünnet. Bilakis orta yoldadır. Haricilerin de tam zıttında değildir. Kaderi inkar edenlerin tam zıttında değildir. Her şeyi kadere bağlayanların da tam zıttında değildir, tam karşısına değildir. Orta yoldadır. Aynı şekilde bütün değerlerimizde kabul ettiğimiz bir şeyi, inandığımız, sevdiğimiz, değer atfettiğimiz şeyin değerini bulunduğu bulunması gereken miktar kadar tayin etmek zorundayız. Yani altına altın kadar değer veririz, gümüşe gümüş kadar değer veririz. Ama altın da değerlidir, gümüş de değerlidir. Fakat altın yeri başka, gümüşün yeri başka, bakırın yeri başka. Reddettiğimizi de yine koyacağımız yeri bilmek zorundayız. Reddedip geçmek değil bakın. Reddediyorum ama reddettiğim şu parmağım ile şu parmağım arasında fark var. Şu parmağım bundan kısa. Bunu bu kadar reddedebilirim, bunu da bu kadar reddedebilirim. Dolayısıyla bidat ehli birisini şu kadar reddederken kafir birisini bu kadar reddetmek zorundayım. Yani kafiri buraya koyarken bidat ehlini buraya koyuyorum. Kabul ettiğimde de böyle işte. Yani bu ölçüleri oturtmazsak eğer ya toptan silme bir tekfirci yahut da bundan kurtulmak için aman harcı olmayayım diye bu sefer e, İslam'ın bizden istediği şeyleri de Ortadan kaldıran bir mürciye inancı gündeme gelebilir. Kader konusunda el aldığım zaman ya cebriye ya kaderiye fırkalarına düşebilir insan. Bunların hepsinin ortasında el sünnet ve cemaat. Çünkü kabul ettiğini nereye koyacağını, reddettiğini de nereye koyacağını bilir. İşte melekler, salihler konusunda da el sünnet ve cemaatin akidesi, ee, bu şekilde Allah Azze ve Celle meleklerin vasıfları olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın olarak ne bildirmişse biz o şekilde e, kabul et, eden kimseleriz. Yani e, Hristiyanlar düşünün bakın ne demişler? E, Ruhul Kudüs, Cebrail yani Allah'ın kendisinde tecelli ettiği bir varlıktır. Hayır o Allah'a itaatkar meleklerden birisidir. Hristiyanlar burada reddettiğimizde bu kadar yetmiyor bak. Bu kadar bir red yetmiyor. Henüz şu müşriklerin itikadından kurtulmuş değiliz. Mekke müşriklerin itikadından kurtulmuş değiliz. Yani Cebrail Allah'a itaatkar bir melektir demekle, Hristiyanların bu iddiasını reddetmekle henüz meleklere iman konusundaki müşkilatlardan kurtulmuş değiliz. Başka ne yapmak gerekiyor? Ne demiş bunlar? İşte melekler Allah'ın kızardır demiş. Bunu da reddettik. Bu da yeterli değil. Bak batılın birinden daha kurtulduk ama tamamından daha kurtulmadık. Başka bir şey daha var. Melekleri şefaatçi saymak. Burada batıl fırkalardan nasıl kurtuluyoruz veya salihleri de buna katabiliriz. Şöyle Allah Azze ve Celle'nin izin vermediği sürece hiç kimse hiç kimse şefaat edemez. Böylelikle şefaat konusundaki batıl bir anlayışın önüne geçmiş oluyoruz. Bu da yetmiyor. Bir şey daha var. İbadet sadece Allah'a yapılır. Meleklere şefaat etme yetkisi, başlanma dileme, müminler için başlanma dileme yetkisi verilmiş olmasına rağmen onlardan istekte bulunamıyoruz. Allah Azze ve Celle sana böyle bir meşruiyet vermemiş. İsteyeceksen sadece Allah'tan iste. Melekler zaten şefaat edecekler. Ne zaman şefaat edecekler? Sen Allah'a itaat kâr, kul olursan onlar zaten şefaat edecek. E sen Allah'a itaati bırakıp da meleklere yalvarırsan bir kere Allah Azze ve Celle'ye ne yapmış olursun? Çok büyük bir hakaret etmiş olursun. Bundan Allah'a sığınırız. Evet, bir ayet-i kerimede şöyle buyrulmuştur. Bir de tutup Allah ile melekler arasında bir soy bağı uydurdular. Ama o melekler bunu iddia eden müşriklerin yargılanıp cehenneme takılacaklarını pek iyi bilirler. Ve şöyle derler. Allah onların iddia ettikleri şeylerden münezzehtir, çok yücedir. Safa suresi 158 159. ayetler. Evet. Allah'ın kızları diye e, uydurmaları Allah Azze ve Celle tarafından bilakis onlar Allah'ın ikram ve takdirine mazhar olmuş, itaatkar kullarıdır denilerek pek çok ayette reddediliyor. Melekler hakkında bilmemiz gereken diğer bir husus, Allah'ın emirlerine kesinlikle isyan etmezler, karşı gelmezler. Şöyle buyuruluyor Enbiya 27. Ayette, Ey iman edenler, kendilerinizi ve ailenizi yakıtı insanlarla taş, taşlar olan o müthiş ateşten koruyun. Onun başında heybetli, sert ve şiddetli melekler olup onlar asla Allah'a isyan etmez ve kendilerine verilen bütün emirleri tam yerine getirirler. Estağfurullah bu tahrim 6. ayet. Enbiya 27'de o kendilerine sormazsa hiçbir söz söylemezler. Sadece onun emrini yerine getirirler. Bu melekler hakkında genel. Yani onlar sadece Allah'ın emrini yerine getirirler. Böylece böylece birisi çıkıp şunu söylemişti. Bu sözün ne kadar batıl olduğunu gösteriyor. E, küfür olduğunu gösteriyor bu ayet. Cebrail gelse parti kursa fitne çıkmasın diye onu bile destekleme demişti e, Fethullah Gülen. E, fakat aradan birkaç sene geçti. E, Allah'a itaatten başka bir şey yapamayan bir meleğin geldiğini düşünün. Ne için? E, küfür bir sistem olan parti kurmak için bu misal getiriliyor. Ve Allah'ın emri dışında hareket etmeyen meleği fitne çıkmasın diye desteklemeyeceğini söyleyen bu insan tutuyor. DSP gibi şeytani bir partiyi çok rahat destekleyebildi. İşte Allah onların batıllarını bu kadar açık göstermesine rağmen kalbini mühürledikleri dışında yani kalbi mühürlü olanlar dışında kimse e, bu batılda kalmadı. Yani hak ile batılı Allah Azze ve Celle bazen böyle açık bir şekilde ortaya koyuyor. Sadece yani Allah ve Resulünden e, bir delil değil de menfaatlerini veyahut da Allah ve Resulü dışında başka unsurları baz alan, delil alan insanların takıldı türden e, sapmalar kalıyor. Bu sapmaların sebebi de onların e, kalplerinin mühürlenmesi. Yani Tebe suresinin 115. ayetinde Allah Azze ve Celle biz hakkı açıklamadıkça kimsenin kalbini mühürlemeyiz diyor. Yani hak kendilerine ulaşıyor ama onlar ne sebeple bundan yüz çeviriyor? Batıl bir takım. Hevesler, iddialar sebebiyle bu haktan yüz çeviriyorlar. Bu sebeple de, bu imtihanı kaybetmeleri sebebiyle de Allah kalplerini mühürlüyor. Artık ona hakkı ne kadar anlatırsan anlat, o anlamaz hale geliyor. Kulakları, kalpleri kör, sağır hale getiren sebep insanın kendisinde yatıyor yani. Evet, meleklerin elbette farklı Görevleri, yani farklı işlerle görevlendirilmiş melekler var. Ee, bu konuda sadece ana hatlarıyla şöyle diyebiliriz. Vahiy görevi Cebrail Aleyhisselam'a verilmiştir. Vahiy taşıma görevi. Ee, Cebrail dışında başka melekler de vahiy taşır. Ancak vahiy ile görevli asıl melek Cibril Aleyhisselam'dır. Bu konuda onun başka vazifeleri de vardır. O ve Mikail Bedir gazvesinde savaşmışlardır. Kurayza yapılan savaşta da Yahudilerin kalplerini ve ayaklarını, e, kalelerini sarsmıştır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu savaşta toza toprağa bulanmış şekilde görmüştür. Bu Bukhari ve Müslim tarafından rivayet ediliyor. Yine nakledildiğine göre Lut kavmini kanatlarıyla kaldırmış. Hatta göktekiler köpeklerin havlamasını, horozların ötüşünü duymuştur. Sonra onları yerin dibine geçirmiştir. Yine Semud kavminin korkunç ses ile helake işini Cibril yerine getirmiştir. Bu rivayetler Rabbimizin melekleri dilediği görevlere atadığını göstermektedir. Ee, bu konuda Nahil Suresi 102. ayetine bakılabilir. Söyle onlara iman edenlere tam bir sebat vermek ve Allah'a teslimiyet gösterecek Müslümanlara bir hidayet ve müjde olmak üzere Kur'an'ı Rabbin tarafından gerçek olarak getiren ruhul Kudüs'tür. Tekvir suresi 19. ayetinde Kur'an değerli bir erçinin Cebrail'in getirip okuduğu sözdür buyruluyor. Ee, bu ayetlerde Cebrail'in vahile görevlendirildiği açıkça belirtiliyor. Mikail yağmur yağdırmayla sorumludur. Bakara suresi 97-98. ayetinde Deki ki kim Cibril'e düşman ise iyi bilsin ki bu Kur'an'ı daha önce kitaplar tasdik etmek, inananlar için bir rehber ve müjde olmak üzere Allah'ın izniyle senin kalbine o indirmiştir. Kim Allah'a, meleklerine, rasullerine, Cebrail'e, Mikail'e düşman ise iyi bilsin ki Allah, kafir, Allah da kafirlerin düşmanıdır. Evet bu itibarla meleklere iman, onları sevmeyi de onlara düşman olmamayı da kapsar. Çünkü bu ayetin muhatabı kimlerdi? Cebrail'e düşman olan Yahudiler idi. Onlara düşmanlık imanı sarsan e, bozan huslardandır. E, sura üfleme görevi İsrafil aleyhisselam'dadır. E, meşhur olan bilgi budur. İsrafil ismi ...sahih hadiste şöyle geçer... ...Cebrail, Mikal ve İsrafil'in Rabbi olan... ...göklerin ve yerin yaratıcısı... ...gaybın ve görünür alemin alimi Allah'ım... İhtilaf ettikleri konularda... ...kulların arasında hükmü sen verirsin... İhtilafa düşürülen konuda... ...bana hakkı göster... ...sen dilediğini dost doğruyla iletirsin... ...evet Müslim ve Ebu Davud rivayet ediyor bunu... ...kütübiste de diğer kitaplarda geçiyor... ...pek çok alim... ...sura üflemekten bahsetmiştir... ...sura üfleme konusunda da şu hadis vardı ...olmuştur... Boynuz biçimindeki surun sahibi olan İsrafil, suru ağzına koymuş, kulağında Allah'ın iznine vermiş. Ne zaman üflemekle emrolunsa, derhal üfleyecek halde beklerken ben nasıl sevinebilirim? Bu hadiste tirmize Ahmet tarafından rüva edilmiş, Elbani'de sayı olduğunu belirtmiştir. Ölüm meleği ve yardımcıları, bu konudaki batıllardan birisi, e, ölüm meleğinin adının Azrail olduğu şeklinde e, bu sadece İsrailyat'ta gelen bazı rivayetlerde geçiyor. Sahih sünnette e, melekül mevt, ölüm meleği diye geçer. Azrail diye bir isim e, zikredilmez ölüm meleği hakkında. E, böyle sahih bir haber yok yani ölüm meleğin adının Azrail oğluna dair. Bu ehli kitaptan gelmektedir. Rabbimiz onun adını bize açıkça bildirmemiştir. Bu sebeple e, bu konuda sükut etmek gerekir. Sadece melekül mevt, ölüm meleği demek gerekir.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 Mümin dünyadan ayrılıp ahirete gideceği zaman yüzleri güneş gibi bembeyaz melekler yanlarında cennet kefeni ve mumyasıyla gelip gözünün görebildiği bir uzaklıkta otururlar. Sonra ölüm meleği gelip başucunda oturur. Bundan sonra uzunca bir hadis bu. Ee, kafir kişinin ölümünden de bahsederken. Kafir dünyadan ayrılıp ahirete gideceği zaman yüzleri simsiyah melekler yanlarında sert çullarla gelip gözünün göze görebildiği bir uzaklıkta otururlar. Sonra ölüm meleği gelip başucunda oturur. Bu hadisin devamında e, Ahmet bin Hamir rivayet ediyor sahih bir hadis. Devamında ölüm meleği yardımcılarıyla geldiği e, zikrediliyor. Münker Nekir melekleri İbn-i ve başkalarının Eserlerinde isimleri bu şekilde sayı haberlerde nakledilmiştir Münker ve Nekir diye. Bunlar kabirde insanı sorguya çeken meleklerdir. Ölüye Münker ve Nekir adında iki eybetli melek gelip Rabbin kim, dinin ne, size gönderilen kişi hakkında ne diyorsun sorularını sorarlar buyuruluyor. Evet bu hasen bir hadistir. Bunlar kabir suali ve azabıyla sorumludurlar muhtemelen kabir azabı için başka melekler de vardır. Çünkü Peygamber Aleyhisselam kafir kimse hakkında şöyle buyurmuştur. Ona demir çubukla vururlar. Eğer bu daha vurulsa bu darbe daha vurulsa toza çevirir. Sonra Allah onu tekrar önceki haline çevirir. Sonra ona tekrar vurulur. Öyle bir ses çıkar ki sakalein yani insan ve cin dışında her şey bunun sesini duyar. Buradaki melekler Münker ve Nekir'dir. Kafire vurup kabir azabı yaşatmaktadırlar. Kabrini kaburgalar birbirine geçecek kadar sıkıştırırlar. Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Gafir yani Mü'min suresi 46. ayetinde. Onlar sabah akşam ateşin karşısına getirilirler. Kıyamet koptuğunda da haydi Firavun hanedanını en şiddetli azaba sokun denilir. Evet. Bu da meleklerin kabir azabını yüklendiklerini gösteriyor. Cehennemin bekçisi Malik. Sahih bir hadiste bildirildiğine göre. Peygamber aleyhisselam Vesselam ateş yakıp etrafında dönen birçok... Çok çirkin bir adam görmüş ve Cebrail'e onun kim olduğunu sormuştur. O da cehennem bekçisi Malik cevabını vermiştir. İsra hadisinde ise Cebrail'e şöyle buyurmuştur. Göklere çıktığımda ehli sema beni güler yüzle merhabalarla karşılaşırken sadece bir adam selamı aldı merhaba dedi ama yüzüme gülmedi. Cebrail bu suale şöyle cevap verdi. Ey Muhammed o cehennemin bekçisi Malik'tir. Yaratıldığı günden beri kimseye gülmemiştir. Gülseydi sana gülerdi. Bu da İbn-i Hacer'in de e, rivayet ettiği Elban'de El İsra ve El Miraç adlı Risalesi'nde ettiği bir e, hadis. E, cehennem bekisine şöyle feryat ederler. Malik ne olur? Tükendik artık. Rabbin canımızı alsın, bitirsin içimizi. O da ölüp kurtulmak yok. Ebedi kalacaksınız. Burada der. Zuhru Suresi 77. ayet. E, burada da Malik Cehennem bekisi Malik'ten bahsediliyor. E, bunun dışında üzerinde 19 görevli vardır. Müktesir suresindeki bu ayet e, cehennem bekçeri olduğuna dair e, bir delir. Cennetin bekçisi Rıdvan ismiyle zikredilmiştir hadis-i şerifte. E, Kiramen Katibin yine İnfitar suresinin 10-12. ayetinde şerefli yazıcılar Kiramen Katibin diye e, yaptığınız her şeyi bilip yazarlar diyerek belirtilmiştir rakip ve atit diye insanların amellerini yazan e, melekler zikredilir. Kaf suresi 18. ayetinde insan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyen, dediklerini zapt eden bir melek hazır bulunmasın. Evet bunlar rakip ve atidin e, isim değil sıfat olduğu belirtilmiştir. Yani e, rakip gözeten atit acele bir şekilde yazan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 Artık Allah'ın dışında onları hima edecek kimse olamaz. Evet daha pek çok melek vardır. Rabbimizin ordularını sadece kendisi bilir. Onların bir kısmı ebediyen rükuda, bir kısmı secdede ve bir kısmı da kıyamdadır. Bazıları ise Beyt-i Mamur'a gelir. Bir hadiste şöyle buyrulur. Beyt-i Mamur'u her gün yetmiş bin melek bir geleni bir daha gelmemek üzere ziyaret eder. Yani bir daha sıra gelmez ona. Evet. Bu Bukhari ve Müslim'in rivayet bir hadis. Bazıları ise arşı taşır. Hameletül arş denilen melekler. Eğer bu mevzuda gelen haber sayı ise bunlardan dört tanesini biliyoruz. Bugün dört taneler mi, sekiz taneler mi bilmiyoruz. Doğrusu bu konuda tevakuf etmek, duraklamaktır. E, kıyamet günü ise sekiz tane olacakları kesindir. allah Teala şöyle buyuruyor. Hakka suresi 17. ayet. Melekler de göğün etrafında bulunurlar. O gün Rabbinin arşını sekiz melek taşır. Bunlardan dört tanesinin ismi Racül, Sevr, Nesr ve Leys. Bunlar sıfat değil isimdir. Ümeyye bin Ebis Salt şöyledir. Racül ve Sevr sağ ayağının altındadır. Nesr diğerinde Leys ise korumaktadır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu şiiri Ümeyye bin Ebis Salt müşrik öl olarak ölmüş birisi. Bu şiir o müşrik şaire ait. Fakat Peygamber Aleyhisselatü Doğru söylüyor diyerek onaylamıştır. Ee, Görünüşe bakılırsa bu isimler ehli kitaptan alınmış bilgilerdir. Allah Teala melekler hakkında şöyle buyurmuştur. Saf saf dizilenler biziz. Allah'ı zikredip onu tenzih edenler biziz. Safat suresi 165-166 Enbiya 20. ayetinde Gece gündüz usanmadan ara vermeden tesbih ve ibadet ederler. Arah Suresi 206. Ayetinde Rabbine yakın melekler ona kulluk ve ibadet etmekten asla kibirlenmez. Hep onu tenzih ederler ve yalnız ona secde ederler buyuruluyor. Meleklerin sıfatları hakkında daha pek çok delil bulunmaktadır. Melekleri sevmek ve dost edinmek farzdır. Müslüman günahlardan uzak durarak onlara ikramda bulunmalıdır. Onlar Allah'a nasıl ibadet ediyorsa Müslümanlar da onları örnek alarak ibadet etmelidir. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Melekler Rabbinizin huzurunda nasıl saf olmuşlarsa siz de öylece saf olunuz. Sahabe onların nasıl saf olduklarını sorunca ilk safı tamamlar ve sımsıkı saf olurlar buyurmuştur. Müslim, Ebu Davud, Nesai, İbn-i ve Ahmet rivayet etmişlerdir bunu. Yani meleklerin ahlakıyla bu safı, saf tutuşlarıyla e, amel etmemizi emrediyor. İlk safı e, kaçırmamaya ve safları ...sağlam bir şekilde tutmaya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ...safların düz olmasına dikkat etmiş... Irili, ...ilerili gelirli... durması halinde kalplere... ...şeytanın ihtilaf edeceğini ...ve saflar arasında boşluk bırakıldığı... ...takdirde yine şeytan o aralara girerek... ...ihsatçılığına devam edeceğini... E, ...bildirmiştir. Ve saflar tutulurken... E, ...namaz kıldırırken... ...kesinlikle saflar dümdüz ip gibi yapmadan... ...namaza durmazmış... E, Topukların, ayakların topuklarla beraber yanındaki cemaatte, safta kim duruyorsa yanındakinin topuklarına değecek şekilde. Bazılarımız sadece şu kısmı değdirmekle yetinir, böyle değil. Topuklarla birlikte ayaklar birbirine bir safta. Bu şekilde e, olunması gerekiyor. Yine omuzların e, sıkı bir şekilde safta olması hatta bazı nakillerde sahabelerin elbiselerinin omuzlarının eskidiği sırf safı sağlam tutmalarından ötürü birbirlerine sürtünmelerinden ötürü saf esnasında bu sallanlıktan dolayı omuzlarının eskidiği nakledilir. Evet. Subhanekallahü ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe illallah ve esteğfuruke ve töbü ileyke ve elhamdülillahi rabbil ve salâtü ve selâmü ala resûlinâ Muhammedin ve ala âli ve sahbihi ecmaîn.